Birincilem. Bismillahirrahmanirrahim. Fenada fi zulumatillâ ilâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu mine'z-zâlimîn. Karanlıklar içinden niyaz etti. Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Gerçekten ben kendime zulmedenlerden oldum. İznâdâ rabbuhu ennî masenne ve ente erhamur râhimîn. Rabbine şöyle niyaz etmişti. Bana gerçekten zarar dokundu. ''Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.'' ''Fe intavellev fekul hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve huve rabbul arşil azim.'' ''Eğer senden yüz sevirecek olurlarsa de ki Allah bana yeter. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Yüce arşın Rabbi de odur.'' ''Hasbunallahu ve niyemel vekil.'' ''Allah bana yeter. O ne güzel vekildir.'' لَا حَوْلَ وَلَا كُوْوَّةِ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Havl ve kuvvet, ancak her şeyden yüce ve nihayetsiz azamet sahibi olan Allah'a aittir. يَا بَاكِ اَنْتَ الْبَاكِ يَا بَاكِ اَنْتَ الْبَاكِ Baki kalan ancak sensin. Ey Baki, baki kalan ancak sensin. Ey Baki, لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَنْ وَشِفَا Kur'an, iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir şifadır. 31. birinci mektubun birinci kısmı her zaman hususan mağrib ve ışığ ortasında otuz defa okunması çok faziletli bulunan meskur kelimat-ı mübarekenin her birinin çok envarından birer nurunu gösterecek altı adır. Hz. Yunus İbn-i Metta ala nebiyyina ve aleyhissalatü vesselamın en azim bir münacaattır. Ve en mühim bir vesileyi i icabe-i Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssai meşhuresinin hülasası denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş, deniz fırtınalı ve gece dalgalı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum. Münacatı ona sür atan vasıtay necet olmuştur.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 yine beş para faydaları olmazdı. Demek esbabın tesiri yok. Müsebbibul esbaptan başka bir melceye olamadığını aynı yakın gördüğünden sırr-ı ahadiyet nur tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat birden bire geceyi, denizi, ruhunu musahhar etmiştir. O nur-ı tevhid ile lutum karnını bir tahtal bahir gemisi yükmine getirip ve zelzeleli dağvari envac dehşeti içinde denizi o nur tevhid ile Emniyetli bir Sahara, bir meydan-ı cevelan ve tenezzükahı olarak onur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kameri bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit ve tasdik eden o mahlukat, her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Ta sahil-i selamete çıktı, şecere-i altında o lütfu müşahede etti. İşte, Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden yüz derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Gecemiz istikbaldir. İstikbalimiz Mazar gafletle onun gecesinden yüz derece daha karanlık ve dehşetlidir. Denizimiz şu sergardan küre-i zeminimizdir. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden bin derece daha korkuludur. Bizim hevai nefsimiz buğtumuzdur. Hayat-ı ebediyemizi sıkıp mahvuna çalışıyor. Bu hut onun hutundan bin derece daha muzurdur. Çünkü onun hutu yüz senelik bir hayatı mahveder. Bizim hutumuz ise yüz milyon seneler hayatın mahruna çalışıyor. Madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hz. Yunus aleyhisselama iktidaren umum esbaptan yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya müsebbibül esbab olan Rabbimize iltica edip La ilahe illa ente subhaneke immiküm tümine zalimin Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum. Demeliyiz ve aynı yakın anlamalıyız ki, gaflet ve dalaletimiz sebebiyle, aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve hevai nefsin zararlarını def edecek yalnız o zat olabilir ki, istikbal taht-ı emrinde, dünya taht-ı hükmünde, nefsimiz taht-ı idaresindedir.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 Senden başka ilah yoktur cümlesiyle istikbalimize. Subhaneke sen her noksandan münezzehsin kelimesiyle dünyamıza. İnnih kümtümine zalimin gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum. Fıkrasıyla nefsimize nazar merhametini celbetmeliyiz. Ta ki nur-i iman ile ve Kur'an'ın mehtabıyla istikbalimiz tenevvür etsin. Ve o gecemizin dehşet ve vahşeti, ünsiyet ve tenezzühe intilam etsin. Ve mütemadiyen mevk ve hayatın değişmesiyle seneler ve karunlar envacı üstünde, hadsiz cenazeler binip adama atılan dünyamız ve zeminimizde, Kur'an-ı Hakim'in tezgahında yapılan bir sefine manevi maneviye hükmüne geçen hakikat İslamiyet içine girip, selametle o denizin üstünde gezip, ta sahil selameti çıkarak hayatımızın vazifesi bitsin. O denizin fırtınaları ve zelzeleleri, Sinava perdeleri gibi tenezzühün manzaralarını tazelendirmekle... ...vahşet ve dehşet yerine nazarı ibret ve tefettürü keyiflendirerek okşayıp ışıklandırsın. Hem o sırrı Kur'an ile o terbiye-i ile nefsimiz bize binmeyecek... ...merkubumuz olup bizi ona bindirip hayatı ebediyemizin kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız olsun. hasıl. madem insan mahiyetinin camiyeti itibarıyla.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 Böyle bir insanın mabudu... Rabbi, Melcii, Kalasgarı, maksudu öyle bir zat olabilir ki umum tayinat... onun tabzeyi tasarrufunda, zerrat ve seyyarat dahi taht ı emrindedir. Elbette öyle bir insan daima Yunusvari, La ilaha illa ente inni salimin senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendini zulmedenlerden oldum. demeye muhtaçtır.